İtibar, itibar, itibar, i̇tibar haberi. Mevlana İmam Rabbani Kaddesallahu Sirrahus Samadani Mübarek El-Gulemâ Uveresetul Enbiyâ Sözü, alimleri Meseçmek için yeterlidir buyurdu. Alimler Peygamberlerin varisleridir, Mirafçılarıdır. Mübarek sözü Alimlerin ne denli? Medhe, mazhar olduklarını göstermek için yeterlidir. İlim en büyük rütbeyi insana temin ediyor. Rüslatü'l-i'lim evet. evet. a'la rüka. Evet. Bu draman yokuşundaki virajdaki bütün arabalar alınsın diyor. Belediye otobüsü kalmış o da dönemiyor bir türlü. 34 KV 1903'te Kapısı açık kalmış. Bu arkadaşlar arabalarına mukayyet olsun. Alimler peygamberlerin valizleridir, mirasçılarıdır. Bu söz var ya, bu mübarek söz alimleri etmekte yeterlidir. Peki bu miras yollu gelen ilimden murat ne? Bu miras yollu gelen ilimden murat şeriat ilmidir buyurdu. Alimler, peygamberlerin sahip oldukları şeriat ilmin varisleridir. Mirasçılarıdır. Bize Enbiya-i Zamm salavatullah nebine ve ecmainden pek-i miras kalan ilim şeriat ilmidir. Burada bir şey söylemek gerekirse yani insan anasından, babasından kendisine bir şey miras kalsa, yani yaşı 90 bile olsa, bu seyyidi yatan bir hasta bile olsa, insan mutlaka o ana babasından de yaz, birisine bir tükkan eden mirasa mukayyet olur. Ölmeye doğru yüz tutsa bile yine yataktan beni kaldırın, götürün mahkemeye Ben mirastan yüzlerini alacağım der. Eh yani bütün peygamberlerden miras kalan, kavarız eden bu ilmin de, Müslümanlar tarafından bir miras gibi telaffi edilip ona sahip olmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'in tek bir kelimesi bile anlaşılmaz duruma düşerse, tek bir kelimesi bile gereği gibi anlaşılmaz duruma düşerse, Allah bunun hesabını bize soracak. Sonra Sultan buyurdu ki, ''Şeriat ilminin bir suret tarafı vardır, bir hakikat tarafı vardır. Bizim tabirimizde bir görünen taraf var, bir de görünmeyen taraf var. Madalyanın iki yüzü var. Veya bu ilim bir bina gibiyse, bunu bir herkese bakan bir tarafı var. Bir de herkese bakmayan bir muhtevası var, görünmeyen bir tarafı var. Şeriat ilmi de aynen bu özelliğe sahiptir buyurdu. Ve, ve şeriatın suret tarafı dediğimiz <gülüyor> Afedersiniz kabuk tarafı dediğimiz e, tarafı ulema-i zahirin nasibidir. allah Teala ulema-i zahirin de tâhül gayretlerini meşgul buyursun, kabul buyursun diyor. Herkes tarafından, herkes tarafından bilinebilen, ondan sonra anlaşılabilen Hükümler, şeriatın e, suret tarafı oluyor. Ulumayi zahir sadece bu tarafa anlayabiliyor. Biraz sonra söyleyecek. E, bir de herkes açık olmayan ulumayi rahmi var. Onların bildikleri de çok daha farklı bir şey. Ulumayi zahir her ne kadar büyük insanlar olmakla birlikte, olmakla birlikte ulumayi zahir büyük. Ulema olmakla birlikte, bunlar sadece İslamiyet'in görünen tarafının hamlallığını yaparlar. Kale-i Ekulu, nasr bir ayet-i kerimeye manası verme vs. O yönlü, o yönlü şeriat'tan haberi olan veya Kur'an-ı Kerim'i o yönlü e, bilme ulema-i zahirin nasibidir diyor sultan. Kaldı ki yani buna bile vakıf olan insanlar gittikçe azalıyor. Halbuki bu kadar efendim zahiri manayla, suretteki manayla e, yetinme bu bir eksikliktir. Ama yine Allah Celle Celaluhu bu zatların zahiri meşgul kalsın. Ulema-i bundan olmak için yani çok derin alim olmak için bu insanların geçtiği yollardan geçmek gerekiyor. Bunlar birer basamak kralma, ilimden zirve değildir. En üst basamak değildir bunlar. Ama İmam Rabbani Kırtizesi <gülüyor> bir an sonra itağıl alim kimdir? Yani her yönüyle 24 ayak son altın gibi olan alim kimdir? El ulema varasatü'l enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Sözündeki alimden murat ne? Her adına feden insan alim midir belki? Velleti <gülüyor> te'allak bi muhkemati'l-kitab ve's-sunne. Ulama-i zahir dediğiniz birinci sınıf ve de <gülüyor> Namusa, e, Rabbani tarafından yetersiz görülen Alimlerin belki bildiği bu şeriatın sureti var ya, şeriatın sureti Kur'an-ı Kerimdeki muhkem ayetlerin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sünnetindeki muhkem ayetlerle alakalı <gülüyor> olan meselelerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de olsun. Peygamber Efendimiz Ali aleyhissalatu vesselamın hadis-i şeriflerinde olsun. Muhkem ayetler var, muhkem hadisler var. Müteşabi ayetler var, müteşabi sünnetler var. Muhkem ayet demek herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilen ayetlerdir. Şeriatın İslam'ın şartlarını oluşturan, işte namaz, oruç, hac, ve diğer helal ve haram meseleleriyle alakalı ayetleri herkes anlar. Herkes anlar. Manası herkese açık olan ayetlere, muhkem hadislere muhkem ayet diyoruz, muhkem sünnet diyoruz. Amma ve lakin, amma ve lakin, bir de manası herkese açık olmayan, etkarengin, çok çalışmayan, sadece ayetler değil, Başka şeyler de lazım ki ancak biz o ayetlerin veya hadisi şeriflerin manasını gereği gibi anlayalım. Bir de böyle müteşabih ayetler vardır. Sultan ona da temas edecek. Şimdi herkesin bildiği manası herkese açık olan ayetlilerden haberi var ama ve lakin Herkese manası açık olmayan ayet ve hadisler var, bir de bunlara belki vakıf olanlar var. Birinci kısma hakim olan, sahip olan alime, ulema-i deniyor. Ne o? İşte dediğimiz gibi namaz, oruç, had, zekat, işte sayesinin aramlığı, zinanın piskinin aramlığı vs. vs. Bu türden efendim mana taşıyan ayetlere muhkem ayetler, Peygamber Efendimiz'in e, hadislerine muhkem hadisler deniyor. Ama bir de manası herkese açık olmayan engiz veyahut da çok ilim sahibi olmaya ihtiyaç gösteren müteşabih ayet ve sünnetler vardır. Bir de bunlara sahip olanlar var. katı vâdikatu şeriatın sureti sadece manası açık olan ayet ve hadislerdir. Bir de şeriasın hakikati var, özü var. Peki, manası herkese aşık olmayan arazı var. O ise, يَنَصِبُ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِحِينَ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَلَى عَنْهُونَ Bunlar ise, ulema-i râsifun, ilimde derinlik sahibi, ilimde bizim tabirimizde süper olmuş insanlardır. Bir de bunlar vardır ki, وَاَيِّلَّتِي سَتَعَلَّكُمْ بِمْتَشَافِهَاتِ الْكِتَابِ sünnetin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela müteşabih sünnetleri var, hadis-i şerifleri var. Başka Kur'an-ı Kerim'de müteşafih ayetler vardır. Bu ayetlerin esrarını, sür perdesini aralayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerdeki gerçek mana ve muradını bilebilen insanlara ise ulama i deniyor. Bir tanesi evin dışına bakıyor, diyor ki ev budur. Öbürü hem evin dışına bakıyor, evin dışını biliyor hem de evin içine girmiş. İçerideki mesela e, mimariyi biliyor, odaları, salonu vesaire mutfağını, banyosunu her şeyini adam zeyle biliyor. Bir tanesi şeriatın kabuğunda kalmıştır, öbürü ise peki içine lübüz etmiştir. Birisi cevizin kabuğundan bahsediyor gibi la teşri öbürü ise cevizi kırmıştır, içindeki peki yenen kısma ulaşmıştır. İkisi de muazzamdır, ikisi de peki mukaddestir fakat biri çok ilerde. Şimdi muhterem kardeşlerim, İslamiyet'te ilmi mantık Şudur. Bir insan ilim tahminine çalışırken kafası efendim dolduğu paralelde kalbinin de dolması esastır. Sade ilim dolması ve tatmin olması yeterli değildir. Kafa dolarken kalbinin de peki dolması gerekiyor. Bir zamanlar <gülüyor> ilim önce tahsil ediliyordu. Hatta ve hatta Blue çağına gelinceye kadar... Alim olunuyordu. Bulucağına kadar alınması gereken, üstaddan alınması gereken ilimler alınıyordu. En geç 17 yaşlar, 18 yaşlara varıncaya kadar, yani Mekke'de medreseye gidip hocadan alınması gereken ilimler alınıyordu. Buraya kadar alimlik, ulama, itaairlik diyelim tamamlanıyordu. Ondan sonra ise, ondan sonra ise. Bir şeyhe intisab etmek suretiyle seyr-i de tamamlamak suretiyle hem dıştan hem içten peki onarım görmüş, bakım görmüş bir ehli ilim modeli vardır. <gülüyor> yani hem kafası gelişmiştir hem de peki kalbi gelişmiştir. Kafa ilimler doldu ama ve lakin kalp ise bomboş. Yani nefsi emmare hala dipdirir, hala bir ahtapot gibi sağa sola saldırıyorsa bu ilim mergup ve mazlup değildir. Hem zahir, hem batın, ikisi de peki kemali yak yakalaması lazım. Vaktimem Rabbani Kuddesirru bir başka mektubunda suret ve hakikat türü ilmi anlatırken veya e, İslamiyet'in suretini vakatine anlatırken diyor ki nesi emmare Nefs-i emmarenin dört tane huyu vardır diyor. İnsandaki nefs-i emmarenin dört tane karakteri vardır. Bu karakterler hala yaşıyorsa o insanın imanı da İslam'ı da bütün şeriata bakan tarafı hep suret ediyor. Yani nefs-i emmare adam olmadan önceki ilim, ilim ilim zahirde kalıyor. Nefs-i emmare adam olduktan sonra... Hasılan ilim ise, o peki İslamiyet'in hakikat tarafını temsil ediyor. Hepsi emmarenin ibası vardır, tuğyanı vardır, münaziası vardır, inkarı vardır. Hepsi biri öbürüne yaklaşık manası vardır. Yani senin anlayacağın ile insan nefsi dik kafalıdır. İnsan nefsi emmarenin inatçıdır. Ondan sonra sürekli Cenab-ı Hak ile Celaluhuyla dinimi böyle İslam'la dövüşür durur terbiye edilmemiş olan nebiste bu hasretler, bu ibah, tubiyan, mınazza, hinkâr devam ettiği müddetçe bu adamın sahip olmuş olduğu ilim zahirde kalır. Bu adam binayı cepheden okuyor demektir. Bu adam sadece elbisesi görüyor ama elbisenin kuşatmış olduğu, giyiliyor veya giy giydirdiği veya elbiseyi giyen adamın elbise altındaki tarafını bilmiyor, görmüyor, tanımıyor demektir. Sultan diyor ki, nefsiyanlarda bu dört tane özellik kaldığı müddetçe, dünyada bundan daha büyük hakikat yoktur ha, ona göre. Nefsiyanların bu dört tane özelliği hala, hala dipdiri ise, canlı ise, bu insan tarikatta velayet makamlarından öteye geçemez diyor. Yani velayet-i kübra, hulyada kalır bu. Kemalat-ı haberi yoktur. Şeriatın özü, yani cevizin yenen kısmı diyelim, herkese ve herkese orayla alakası yoktur diyor. Peki ne zaman ki ne zaman ki bu dört özellik, nefsin bu dört özelliği zımparaya girer ondan sonra. Taşa tutulan, kör bıçak gibi peyekli, o nefis tertemiz yapılır, kirleri paslar atılır. O zaman yeni bir bünye, yeni bir yapıyla insan maneviyatta devam eder yeni bir gömlekle. Bu yeni gömlek kemalat-ı Bu adamın namaz hakiki namazdır. Bazen o adamın orucu gerçek oruçtur. Bu adamın peki hac-i hakikaten gerçek hac ve zekattır. Bu hal olmadığı müddetçe her surette kalır diyor. Şimdi suret ve olayı buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla birisinin sahip olmuş olduğu ilim, Tamam mı? Öbürüyle mukayide edilmeyecek kadar muazzamdır. İnsanın nefsinde bu dört hasret kaldığı müddetçe bu insan var ya, bu alim var ya bu dört nefsi mı, bu dört dikinini, bu dört kolunu kesip tepkisi süper olmaz, olmuş olan alimin varlığı karşısında oksanusun karşısında damla gibi kalır. Kemalat-i velayet yolda makam demektir. Yine burası büyük makamdır. Yine bir bir Adil Geylani. Bunlara sen küçüklüğemezsin. Yani küçüklük kelimesi bile bunların büyüklüğünün yerinde küçücük kalır. Ama bununla birlikte ee, bu vadide yürüyerek Allah dostları da kendi arasında kademelidir. Namur Azbani Kullisesi buyuruyor. Rabbim bana bir artı bir iyilik yaptı. Ben bu adamlarla adam oldum diyor. İbn-i Arabilerle. Kadir Geylani'lerle Rabbim bu fakire diyor bir ihsanda bulundu diyor. Baktım İbn-i vesaire bunlar hala yolda diyor. Şimdi bu ki ki yüzyıllar boyu insanlara hidayeti peki anlatmışlar. insanlara hidayete ulaştırmışlar. Ama bunlar bir üstlerindeki Kemalat-i dediğimiz makam dikkat alındığı zaman deryanın karşısında damla gibi kalırlar diyor ki Keşke Keşke damla kadar kalsa bile. Öbür mukayesleri sen yap. Tamam mı? Yani e, şeriatın sadece zahiri tarafıyla yetinen insana ulema-i zahir dedi. Ulema-i zahir dediğimiz ki, ki ulema-i zahir bile göz Ama ulema-i dediğimiz insanların karşısında bunların damla kadar bile bir ağırlığı yoktur. Ya Fetor! Ya Bazen efendim affedersin yani ezilmişlikten dolayı ben affedersiniz yani ben bu ilmi efendim sahtekarı bile değilim diyorum. Gel bakayım, şuraya bir gir bakayım şu konunun altına. Yani bu kelimeye bile söylememiz zamistir. Biz o kadar dibe vurmuş insanlarız biz. Yani bırak şimdi ulema-i onu. Ulema-i zahir kaç kişi kaldı peki? Ayetlere, para uğruna, dolar uğruna belki yanlış mana veren ne kadar da insanlar süredi. Ne ilmi ya, ne âlimi ya. Alimi bir bulalım da ondan sonra geçelim bir de ulema-i bunu konuşalım. Ama ama i zahir bile kalmış değil. <gülüyor> Onun için ilim lazım, zahiri ilim lazım. Tespir, hadis, ökür, bildiğin kadar. Taş ve Fırra'da Miftah-ı Siyyat Ademem ve Siyyat kitabında der ki Yavuz Sultan Seliman, Aleyh-i Rahmeti ve Ruhkan ulemasındandır. Miftah-ı Kardeşim diyor ki, bir insan âlim olacaksa şu ilimleri görmesi gerekiyor. Ne o? Peki, kaç adet ilim? Saydım bizzat gözümle, 360 para ilim. Bir insan eğer bu 360 ilmi tahsil ederse, bazılarını mesela İstazdan ve hocadan evde edecek. Bazılarını ise kendi saygı gayretiyle de terze edebilir diyor. Bu 360 ilmi görmeyen insana alim denmez diyor. Daha ulema-i ortada yok ha, ona göre. Ulema-i rasihunun birinci ayağı bu. 360 ilimden haber olacak artı artı artı Bir de, bir de, bir ilimlerinde olacak. Yani herkesin kratı neyse, ayarı neyse ona göre ona değer verilmesi gerekiyor. Eskiden bizim ecdadımız, büyük camileri yaptıkları zaman, hatta biraz daha genelleyerek sürecek olursak, camiler iki destekliydi. İki destekliydi. Caminin bir tarafına, işte bu Nazar'a yansurulu Arapça teskin hadis bükü ilimlerini öğreten bir medrese yapardı, öbür tarafına ise tekke yapardı. Cami iki destekliydi. Cami iki destekliydi. Peki 80 sene önce 90 sene önceki tarifatlarda cami bu iki destekten yoksun bırakılmıştı. Medrese de gitti, tekke de gitti. Caminin payandaları yok oldu. Cami şu an her an elana gidebilir gibi. Bak Sultan Selim camisinin ecdat yapmış, ama temellerin oturduğu nokta çok hassas bir nokta. Ecdat belki camiden daha çok Camiyi sağlama almak için koydukları bayandalara masraf etmiş. Niye? Niye? İstanbul deprem bölgesi. Bu şimdi keşfedilmedi ki. Ve o kadar depreme rağmen bu camiler gene hala dimdik duruyor. Niye? Bayandaları çok kuvvetli. Çatlayan yerlerin sadece sıva. O da bir şey değil ki. Şimdi de malen böyle bir taraftan medrese bir taraftan tetkile yapmışlar? Desteklemişler. İnsanlar bu iki kurumda eğitim gördü mü, Allah'ın izniyle caminin yıkılması mümkün değil. Bak, Dede İsmail, Şeyhülislam <gülüyor> İsmail Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir tarafta tekkesi, öbür tarafta medresesi var. Ama git bak medreseye, kapısı kilitli, odalar boş, odalar boş, odalar boş, neden, neden? nimet bilinmeyen kurum ve müesseseyi Allah böyle söke söke alıyor işte. Mevlana <Gülüyor> Celeddin Rumi'nin nesniden Abdül Halim Çelebi vardı. Konya'daki Dar-ı Hilafet-i Aliye medreseleri yıkılırken gündüz yıkmadılar. Gece yıkıldı medreseler, Sağ işte Çünkü Konya halkı yani dini çok düşkün bir halk. Dolayısıyla kesinlikle affetmezlerdi. Haliyle gündüz yıkmak mümkün değil. Geceleyin saat 2'de ve 3'te o medreseler yıkıldı. Konya'lı ve Havvali'sini eden medreseler. Neticede dergaha giden, Mevlana Celestir Rumi'nin dergahına giden dün biri, oturuyor sokak lambasının altına, elini e, başına yat diyor şöyle, başını eline yat diyor da ağlaya ağlaya adetliği zikrediyor. Tekkere-i şehid Abdülhalim Çelebi Efendi, Mevlana'nın nesli ve sorunu elinde el feneriyle birlikte tekliye gidiyor. Zibir yapılacak, namaz kılınacak. Neticede bakıyor ki, lambanın dibinde birisi oturmuş ağlıyor. Baslarına şöyle vuruyor sırtına. Bakıyor ki, ah tanıdığın müridi ne yapıyorsun sen burada diyor. Efendim Hazretleri dedi, işte görmüyor musunuz ki bak yıkıyorlar. dedi balyozlarla medreseleri vesaire. Kafaya kalk kalk kalk dedi. Şimdiye kadar sen de ben buraları içten yüktük. Şimdi onlar dıştan yıkıyor dedi. Mülicanına gidelim dedi. Bunlar bunlar. Bunlar bizim kamburlarımız. Bu kamburları kim düzelmeyecek? <gülüyor> Ecdat ilim artı irfan demiştir. İlim kafayı itap eder. İrfan kalbe itap eder. İlim kafa ilimleri. Peki, i̇rfan kalp ilimleri. Rahim Allah Teala Fatiha tesbidindeki zinat sıratan müstakibi izah ederken buyuruyor ki Hidayet denen şey nedir bilir misiniz? Hidayet denen şey e yahut da hidayette olan insan kimdir bilir misiniz? Burada muazzam bir kriter var, bir tespit var. Hem istitlali ilme hem de peki teskinet ve tasvih sahip olan insan hidayet sahibidir diyor. İstitlali ilme işte Kur'an, hadis, şerifler vesaire, teslim, hadis, fıkırlar, Arapça vesaire falan şeriat bilimleri. Bir bu, bir bu, artı bir de teski-i nefs ve deron. Nefsi emmâresini, kafasını, gözün dağıtan insandır bu hidayeti olan. Hidayet eğer bu iki şey bir araya gelirse oluyor. Herkes kendine nefsine hesap sorsun, kaç tane hidayettir? Kaç tanemiz zarar ettiyiz veya kaç tanemiz sandır, kaç tanemiz eksiktir? Osmanlı'da ecdatla ilim felsefesi, razinin peki anlayışına göre tezgis edilmiştir. Öyle ifadeleri okuma, kitapları yutmak vesaire, yok, yok. Ecdat diye bir memur mu olacak, tamam. Müracaat edene derdi ki sen kimin peki müridisin? Diyelim ki Ali Haydar'ın akitsevi, Kuddisi Sirruo'nun, efendi babanın. Eskiden tekkeler eşeğikleri devlet saygı diyordu. Böyle bir külah kapan, yok bastonunun, yok cübbesini kapan, küt böyle oturmuyordu oralara. Devletin kontrolündeyen tekkeler. Neticede ben efendim, diyelim bir söz gelimi Ali Haydar Efendinin ee, tekkesine müntesim dendiği zaman tamam derdi. Dilekçini kabul ettik, sen 15 gün sonra gel derlerdi. Devlet dini Ali Haydar'ın Ekshemiye sorardı, bize işte Ahmetoğlu Mehmet Bey'in müracaat etti, sinir büyüdülmüş. Bunun ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi, tamam mı? Tamam mı? Ya Allah! Ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi, bunun Allah'a karşı itaati ibadeti nedir? Muhammed Mustafa'nın sünnetine mukayyetliği nedir? Kur'an'a, hadisi şeriflere dedi ki nedir, ahlakı nedir, nefsi terbiyesi nedir, tarikat terzi yapar mı, yapmaz mı? İnsanlarla beşeri ve dostlar ilişkileri nereden gidiyor vesaire. Yani istihbarat istiyor onlar Şeyh Efendi. O da derdi ki bu diyelim mesela iyidir tarikat tercihlerini yapar ama karadan kızdan da vazgeçmiyor. Ondan sonra paraya işte bazen iştah duyar bazen duymaz menfaatine düşkün değildir. Onun emanete kıyanetlikte tam yani e, müteyyaksız değildir. raporu verir, ondan sonra diyelim, merkez onu değerlendirir. Eğer olumlu bulurlarsa, eyvallah gel kardeşim, senden çocuk olur, araç tabun olur der gibi, adamın memuriyeti alır ondan sonra. Çünkü, çünkü, ruh bazında, yani kat bazında, adam olma. Telayetine sahip olmayan bir insana yok yetkivermiyorlardı. Bunun mantığı şuydu, bu adam eğer İslami noktada veyahut da diyelim ki Resul-i Ekrem ve sünnetini da eğer bu adam ciddi ise devlet gibi muhafazası elzem olan bir konuda hayli hayli bu insan ciddidir medikesini anlarlardı. Evet bu adamın Muhammed Mustafa'nın içinden gitmek gibi derdi yok sünneti muhafazada belki bir telaşı yok ise, şeriatın yaşanmasında belki bir ciddiyeti yok ise, ulan bu memur olsa bu devlete takar be, derlerdi. Yok oğlum, yürü derlerdi. Şimdi ne oluyor? Bazı müesseseler, makamlarda maalesef gitmiyorlar, ziyon locasından, masal locasından belge getir diyorlar. Masallık belgesini ibraz eder, sen seni, gelin işte o küyüsüye alıyorlar. Böyle oluşumları var Türkiye'de. Şu an İstanbul'da en cazibeli arçalar, en görkemli diyelim mesela manzarası o biçim yerler, bile bir takım kanantor, masonlar tarafından alıyor. Parayla alıyor, geliyor senden alıyor. Ama satarken var ya, satarken var ya, müşteriye diyor ki, git küresel Lyons Kulübü'ne veya notaryen ol, belgeyi getir, ondan sonra da bu araziyi ben sana satıyorum. İsmaila, Türkiye böyle takılıyor. Abi hürriyetle bahsediyoruz ülkeni bile, ülkeni bile dünyadaki belki blok devletler tayin ediyor gündemini, sen bile ülkenin gündemini tayin edemiyorsun. Görünüşe tam birileri gözüküyor ama bak neler oluyor neler, neler oluyor neler, masonluk da bir tarikattır ama negatif bir tarikat. E bak elime adamı ne yapıyor, kendi tarikatının prensiplerini nasıl uyguluyor? O tarikatta olmayana bir adam mülk satmıyor. Tecdat böyle yapıyor. Fena mı yapıyor peki? Önce adamın kimyasına bakıyorlar kimyasına. Eğer haram yiyorsa yok. Vazife yok. Bu adam halin. Elallah besleniyorsa gel kardeşim. Ben sana görev vereyim diyor o zaman. Zahir Zekas. Zahir mesela sakalını çettiği için memurisi atılmıştı. Nedir yani? Bir sakalı yüzünden bir insanın ekmeği oynanır mı? Oynanır işte. Eczat diyor ki, eğer bu adamın sakalı var ise, yani tekrardan bahsediyorlar ha, hidvan Müslümandan bahsediyorlar. Eğer bir adamın sakalı varsa, bunun anlamı şudur, ben muhabbeti Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme, intisafla müşerref olan, <gülüyor> onun sünnetini de okunu, muhafazaya ahmetmiş, onun fedaisi mi peki? Onun için ölümüm demektir, onun mı evet. Bir adamın eğer yüzünde bu alamet var ise, evet. tamam derler, sen güvenilen bir insansın. şair şinasi, memurdur, sakallıydı, kesti. Maaşının zammına, zahsının nefiyine, ondan sonra bilmem neyin nefine, karar verilmişti. Bir adamı kök memuriyetten atmışlardı. Din bir şahsiyettir, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in içinden gitme, bir kimliktir. Bu kimlik var ise her daireye girer çıkarsın, öyleydi. Ha bu kimliği kaybettin, kimlik bitti. E seni hiçbir yere koymazlardır. Ama şimdi dünyada ne var? Tam teresi var, Tam teresi var, Tam teresi var, nasıl? Orayı söylemeye takatımız yok. Artık bizden de her şeyi beklemeyin. Biz burada tarzanca konuşuyoruz ona göre. Kuş dili konuşuyoruz. Çünkü öbür türlü konuştuk, affedersiniz. Veya büyüklerimiz konuştuk. Ya anlamadılar, anlamadılar. Bir kere kendi Efendi Sultan Selim de bunlara hani demişti ki beni siz bitirdiniz, bitirdiniz seni. Hiçbir ehlullah incitilmez, o ülkeyi Allah musibet vermesin diyor Mevla'na. Şimdi ağlıyoruz efendiye vesaire. Kaç tane biz gönülden gelip de daha o bize bir emir vermeden onu sitteyle yerine getirdik. Hani nerede bu fesailer? Beni listenin başa yaz. Kaldı ki yalvarıyor, yalvarıyor yalvardı halka bile gene hala bir şey yapabildiğimiz yok. Sonra da kendini yıktı. ''Benim askalım maddi değil, maddi değil, benim askalım manevidir.'' dedi. Para dedi, başka arkadaşlara dedi bunu. Şeyhülislam Ebu Sud Efendi, bir günde 1400 meseleye cevap vermişti. Kendisi müfsist sefede indi. Hem insanlara fetva veriyordu, hem cinlere fetva veriyordu. Bir günde bir insanın 1400 şefi meseleye fetva vermesi ne demektir? Bak. Bu güç var ya, bu güç var ya, bu güç işte Ulema-i Zahir'i oluş oluşturuyor. Ulema-i Zahir'in tehdit kariyeri, çıtası bu. Hangi Ulema-i Zahir? Nerede Ulema-i Zahir şu an dünyada? Sen bilgisayarı buldum diye vesaire, uçuyorsun gidiyorsun vesaire vesaire. Aha! İlim, şevk ve zan oluşturur. Şevk ve zan oluşturur. Ama İrfan öyle değil. Namırabzali bir mektubunda buyuruyor ki Allah Celle Celal'i buyuruyor, en iyi anlatan zat celaletin devvanidir buyuruyor. İlmi kelamda müştehittir bu adam. Talibi mümkün olmayacak kadar harika bir bilim sahibidir. risale bir İspat-i Vacib diye bir kitabı vardır. Mevla'nın sevgi, Allah'ın barının ispatıyla meşguldür bu kitap. Orada bunu yapmaya çalışıyor. Namırabzali diyor ki, ulema tarafından çok Kabul görmüştür, çok beğenmiştir bu kitap. Buna rağmen, buna rağmen, buna rağmen yine de bazı ulema diyor ki Cevvani bu kitabında Mervla'dan bahsederken şu satırda böyle değil de şöyle söyleseydi, şöyle söyleseydi çok daha iyi olurdu. Ketene sen kitabı diyor. Öyle ki ya bu Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celalın kitabı Muhammed Mustafa'nın sünneti vesaire nasıl anlaşılacak diye Murabbali'yi. En güçlü alim konuşuyor, bir ispat yapıyor, yine buna rağmen teykit alıyor. Neticede nasıl olacak belki bu Mevlana bilinmez ki? Murabbali buyuruyor ki bak kilimle bu iş tam bitmiyordu, olmuyor. Orta bile nadir kişiye vurur bu diyor. Bir başka mektubunda, Şahin Akşibent'ten naklen diyor ki Marabbali, Şahin Akşibent öyle kudisesi de o, zenitün tabiâli bir istâdın vardı, o ilimle Allah buldu, bu milyonda bir kişidir bu. Bismillahirrahmanirrahim, kudisesi rüya göre 400 sene kitap okuyacaksın, 400 sene ömrün olacak, ondan sonra ilimle Merya'yı bulursun. E o zaman ne oldu peki, kaç kişi 400 sene yaşıyor ki? Resul-i benim ümmetim 60'ı geçenler az olacaktır diyor. Valla bilinmelerin peki yani bu dünyadan gideceğiz. Nuhal Azman'a buyuruyor ki, gel gel gel buraya gel. Bu iş ilimle bir yere kadar oluyor diyor. Bir de irfandan girelim diyor, tarikat ve tasavvuftan girelim diyor. Eriyeş Ulema-i Râsıb'ın bir de harik bilimlerinden hareketle, tarikat ve tasavvuf seyri sürüple diyor bu işe girelim. Bak o zaman, yani nokta leke yok, nokta eksik yok. O zaman Allah tamamdır buyuruyor. Buhari tercüm Ahmet Naim Efendi var ki Allah kani gani Ahmet eylesin. Mehmet ki tarafıyla beraber yan yana yatıyorlar. İşte Efendi babanın karşı kabristanlık, tarafındaki kabristanlıkta. Aki Hüflah Ahmet, Ahmet onun dedisiydi. Onun derin dedisiydi. Baban Ahmet Naim Efendi. Baban sahada Ahmet Naim Efendi, Fatih ve Sultan Fatih'in kabrinin tırbetarı Amiş Efendi'nin müridiydi. Amiş Efendi de o da yaman adam. Böyle ne yamanlar geldi gitti bu dünyada. Şeyh Efendi, Ahmet Naim Efendi, Bukhari'yi tercüme eden o büyük zat, e, bu ilim ondan yani taşmış taşmış gidiyor. Öyle mübarekliği, öyle dolu bir adamdı. Amiş Efendi ise yani Elif'i görse merkez zannederdi. Yani ilimden bilimden nasipi de pek yoktu. İşte iyi bir abiddi vesaire. Ama Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Mevla okuttu yetiştirdi misali. Mevla'nın okutu da yetiştirdi bir da Amiş Efendi Şeyh Amiş Efendi. Ahmet Nahime dediler ki bu kadar ilmin var senin ne işin var dediler bu. Cahil efendim yani Amiş efendiye gidiyorsun, intisap ediyorsun. Amiş efendi onun kayınfedereydi. Dedi ki konuşmayın dedi, ağzını açmayın dedi. Amiş efendi Cenab-ı Celle Celal'ı benden dahi tanıyor. Benim ilmim sökmüyor. Nebla'yı onun gibi anlayıp anlatmaya dedi. Onun için dedi ben ma intisaba mecburum ben dedi. Bu temel dinamikler bugün kalmadı gibiler neredeyse, gibisi bile fazla. Yani her gelen gün, giden gün aratıyor gibi Şafii Fukuhası'ndan Hüzzü İbn i Selam, sultanın ulema nekabıyla telkip olunurdu, anılırdı. Alimlerin sultanı diye. Yani bu işte şeyhleri, meyhleri ulemayı rahatlıkulmuş bilmem ne, pek dinlemezdi yani. Ve resarikatta olacaksa, kalp ilimlerinde bir numara olacaksa vesaire falan yani bir itirazcıydı. Ama imam ı Şahane buyuruyor ki onu aldılar diyor, getirdiler Ebu Lehten-i Şahazeli'nin yanına. Getirdiler diyor, Ebu Lehten-i Şahazeli ona bir şeyler söyledi diyor. Anlattı vesaire. Ondan sonra ağzını bir daha bıçak bile açmadı diyor. suçlu gitti diyor. İmam-ı Rabbaniye'ye kuytu bize sırrıya kendi zamanında dünya çapında ulema'dan bir tanesi geldi. Dedi ki ya bir vahsidi vücut tutturdunuz böyle bir meseleleri biliyorsunuz dedi. Muhyiddin İbni Arabi'nin anlayışı malum. Dedi ki nedir bu işin hakikati? Şeriatın zahirine hiç uymuyor bu. Ne ayete uyuyor ne hadise uyuyor. Oturuyorsunuz kalkıyorsunuz peki bu meseleyi konuşuyorsunuz. Nedir bu işin sırrı ve diye takıldı İmam Rabbani'ye. İmam Rabbani dedi ki bir, iki şey, bir abdest alıp gerek et namaz kıldı. Tamam adam yaptı gel bakayım buraya Muhammed Hasan kiş miyiz? İmam-ı son iki senesinde imtisab eden o diyor ki bir İmam-ı vardı üstadımız orada. Bir o adam vardı alim, itirazcı. Bir de ben oradaydım diyor. İmam-ı şöyle kulağından tuttu. Kulağına bir şeyler anlattı. Ama ben duymadım diyor. Fakat bir şeyler söyledi. Koca aliman. <gülüyor> ağlamaz bir feryat ondan sonra kalktı adam sendeleye sendele orayı terk etti adamın kapa böyle çıkartıyorlar işte ne yaptın o an peki orası derin gider de gider Seyyidi bir Cürcani, Kudüs'e sırrı o Şahin Akşib'in damadı ve halifesi Alaat-ı Nassar'ın ee, müridanındaydı Seyyidi Şerif Türcani geçme Hani bir numara şu kette hala biz bu zatın kitaplarını okuyoruz, altı yıl oldu neredeyse. 600 yüz yıl millet Allah'ın Seyyidi Şerif'i Gürcani ile biliyordur. Şerim Muvâfık mesela, ilmi Kenan'ın bir numara, lider mesela harika kitabıdır. Bu kitap elden düşmedi, İmam Rabban'ın ezber onu. Hatta her ay talebelerin onu hatmederdi icabında. Ve Seyyidi Şerif Gürcani ne zaman ki, Şeyh Elâz bin Efendi'ye, ya i̇ntisap etti. Seyyidi Şerif Yürcali buyurdu ki ben şimdi Allah Celle Celaluhu'nun anasam. Ki ulema-i zahir diyor ya işte onlar tarikata intisaptan önceki hal bu. Şeyhe intisaptan önceki hal bu vs. Ki o kadar birikimle adam zahirte kalıyor. Ne zaman ki Allah ı aradan terbiyesi yırtır Seyyidi Şerif Yürcali bittin bittin bittin bittin kimse kimse kimse tasavuzda tarikat ilimlerinin esaslarını, kaidelerini, temel dinamiklerini mantığını ve felsefesini diyelim şu büyük zatlardan e, ilham almak suretiyle öğrenmediyse lütfen bu konularda ağzını açmasın ağzını açmasın ağzını açmasın, açmasın. git bakayım bir doktor sana bir teşhis koysun sen de yağ olurum böyle şeyde sana bir itiraz bakayım sen adam kovar Herkes vakıfı olduğu mesele hakkında yani faysaçsın. E tarih kafasıyla coğrafyayı değerlendiriyorsun. Matematik kafasıyla, dinlemle hayat bilgisini değerlendiriyorsun. Böyle mantıksızlık olur mu o? Böyle usulsüzlük olur mu o? da kendisine hak bir nüktesi bir inceliği vardır. Onu kendi esaslarıyla değerlendir. Sen bakarsın adam şurada uyuyor şöyle. Sen dersin ki ya ne uyuyorsun vesaire falan filan. Uyuyan dersin sen. Sen herkese peki sağır. Karı mı sana diyorsun sen? Al Ali radıyallahu annesine Zeynun'a abidin kutbize serruo vaaz veriyor. Birisi uyuyor orada. Yanına gidiyor ki lan ulansana. Kendine gel lan. Ne var diyor ne oldu? Kıymıyor musun? Vaaz var diyor. Yine kafaya açıyor. Ümit yaslara gene hey sana diyorum sana sana. Da şöyle bakıyor, mana mı mana mı? Ne var diye, ne oluyor? Ya var, bir işte, kastarı kerem Allah için torunuyor. Var diyor peki, kaldır kafanı ya, hı hı, yine kafa aşağı gidiyor. Bana bak, beni kızdırma diyor. Bilmem ne şu vesaire, kaldır kafanı. Bu sefer kaldır ya tutuyor bunun entisinden. Küt, onu sokuyor peki, sok bulup koput altına. Niye lan diyor adam? Demek ki raston ekran maaf ediyorum onu biliyorum. Şimdi oradan birisi ki, Ben de onlardan olduğum için uyuyorum. Onu celfinden seni bu yama sana göreyim bu. Abdurrahman bu divani küçücük bir e müridi ve eridinin halifesi var bu evliyadan diye. Hava-i Reşat da diyor ki diyor ki 40 sene böyle Yatçıdan sonra diz üstü oturur, hiç böyle sağa solda yapmaz. Hem de çakıl taşlarının üzerine oturur, efendim sürekli murakabede gidiyor. Garip senere! <gülüyor> Bu adamın yemesi nerede? İçmesi nerede? Bu <gülüyor> da caminde Fatun'un işte söylüyor. Nefis'e Fatun diye bir kadın var. Otuz sene ne ekmek yedi, ne su içti? La ilahe illallah la ilahe illallah içti. Kafan alıyor mu? Beynin batıyor mu? Bak tıkandın, tıkandın. Hep fizikle meşgul. Ola ola ola ola ola ola ola, ola. her şeyi fizikle anlama çalışıyorsun peki. Metafizik ne zaman okunacak peki? Biraz Onun için ulema-i zahirle evet, evet. ulema-i rahatsız olun İmam-ı Rabbani'nin duyurduğu ulema-i zahirle ulema-i sadece evet, kitapta kaldı, kafada kaldı evet. kalbe geçemedi. Evet. Bu kesim alimler sürekli ulema-i sürpişe gelmişlerdir. 25. Ama ortada bir vaka var. ulema razı rafibunda ilim de var. ulema zahirin sahip olduğu ilim de var, artık yani kafa da var, artık kalp de var. 25. Şöyle kabul etsem, bilgisayarın <gülüyor> bisketi, bilgisayarın bisketi, herif değildi, ihtiva etmiş olduğu bilgiler vesaire. işte o ulema zahiri değil ilmidir. Ama eğer ulemmayı ransıpın ise o cd'ser disketini veya cd'sini dolduran kişiye benziyor. Diskette sadece bir şey var diyelim. Tek bir konu var o kadar. Ulemmayı zahirin bildiği olur. Ama o, o, o cd'yi dolduran kişi değilse o kadar ilim var ki. Oho! Adam bin tane daha, üç bin tane, beş bin tane CD dolduracak kadar bilgi bilmi var ama CD ancak tek bir meseleyi tutarabilmiş adam o kadar. Onunla onlar onun arasında ne kadar fark var ise, ulama'yı zahirle, ulama'yı rasgundan arasında ne kadar fark vardır. İslam'da gari Allah kudde silro onun şeyi ki Abdullah ileki kudde silro acca gidiyor. Ebu Kubes tağının üzerine çadırını kuruyor? şimdiki o kralın saraylarının kurulmuş olduğu o tepe Ebu Kubes dağıydı sonra efendim e, Abdullah el beğenmeyen bir Adana valisi vardı. İlimde hakikaten adam bir umman, bir okyanus gibi ama olmadı bir türlü bu yani ulema-i rasukun dediğimiz şeyhler, yani meşayihle gitmesine versin. Hep onların hakkını atar, sardı, atar, sardı vesaire. Müftüye dediler ki Müftü Efendi senin adamın da burada hacda. Kim? Abdullah el-Mekki ha nereye düşü Haylaz adam dedi vesaire. Abdullah el-Mekki'ye Dersen ki Ebu Kuvvet üzerinde de işte çadırda veren istirahat evet. duyuruyor. Oradan manzarayı temaşa ediyordu evet. Fakat o an, o an bu adam evet. bu Adana şiysi, müftesi Abdullah Ümmetki'nin radarına takıldı. Hemen Abdullah Ümmetki dedi ki, yanındaki ihvanı bana bir nargile getirin dedi. Nargile getirin dedi. Evet. Ve müftü efendi diyor ki o an, daha dağlı değil o. Seni onu yanına götürün diyor. O gelirken belki. ki Abdullah-ı Mekki'ye nargileyi getiriyorlar, çadırın önünde oturuyor başlıyor nargileyi fokurtatmaya. Evet. Hadi bakalım derken, e, müstehefendi diyor ki, ya nerede bu adam ya, git git git bulamadık bunu, Aa, şu karşıdaki kim şey? dedi, şu dedi nargileysen, ne nargile niye? Evet dediler, nargile nargileysen adam dedi. Neyse geldi, selamünaleyküm dedi adamım falan, aleykümselam dedi, Abdullah-ı Mekki, İsmet babası. Sen babasın. Şeydi yani. Nebdana Halib'in halifesi. Ne diyece de Allah'ın dedi ki fokurdattıkça fokurdatıyor. Mülte Efendi konuşuyor fokurdatıyor. Sonra Allah'ın dedi ki ona Mülte Efendi şöyle bir yaklaşsana dedi. Baklar çatıyor şimdi. Şöyle bir yaklaşsana dedi. Ne yapacaksın diyor? Sen yanıma geldesin. Evet, evet, evet. Geldi yanıma. Geldi de bir de buradan söyleelim. Kabe'yi muazzamayı ve tavuk edenler iyi hey, geleyim dedi, falan geldi dedi, sallallahu anh elini kalıbı bir yukarı yaptı Allah'ın mekihi aradan terbiye kaldı, bak dedi baktığı gibi, bak dedi ondan sonra uzandı gitti şimdi kitapları yazdığına göre Kabe-i Muazzama'nın burçları da Beyt-i Mamur'a dokunuyor dünyada Kabe-i Muazzama'yı tavf edenler var aynı eksen üzerinde efendim artsa da Beyt-i Mamur'u Melaike-i İkram tavf ediyor Abdullahım dedi ki, aradan şeyi kaldırınca, terdeyi kaldırınca, Kabe'nin burçların taa arşı lahmanı gibi görünce, dağıttı kendisi, mülkü uzandı. Dedi ki bu sefer, e, Abdullahım dedi ki, böyle biraz dursun dedi. Ne bıraktılar neyse, nihayet dedi ki, gidin kaldır onu şimdi. Ondan sonra dediler ki, müftü efendi, müftü efendi, kaksana, kaksana seste daha yok. Öldü mü ya? Müktü efendi. Katsana, katsana. Vallahi kalkmam, birler kalkmam. Söyleyin o şiddet, O gelsin beni kaldırsın dedi. Herin kalktı. Kateriyat diye Ulema-i razıhun. <gülüyor> bu güce sahip, bu kuvvete sahip insanlar bunlar. ben üç tane kitap buldum havamdan geçilmiyor vesaire. Tabakat-ı Şafi'yiye sahibi süreç efendim, Üned-i bahsederken diyor ki, ee, suç giyin. Tutayım, İbn-i Süreyc anlatıyor, İbn-i Süreyc Şafii mezhebinde çok kuvvetli alimdir. Evet. Cüneydi Bağdadi'ye geldim, dedim ki ana efendi hazretleri bazı sorularım vardı, sor bakayım dedi. On tane soru sordum dedi Cüneydi Bağdadi'ye. Üçüne vermiş olduğu cevabı, üç aşağıda beş ben biliyordum diyor. Yedi tanesine vermiş olduğu cevabı hiç bilmiyorum ben dedim. ki ona efendi hazretleri, yahu şimdiye kadar görmediğim kitap yok, duymadığım rivayet yok, bu kadar ulemayla oturdum kalktım. Bu meseleye sen bu cevabı nereden buldun, nereden okudun? Bana, bana minberin altını göster. Kırk tane bu minberin altında la ilahe illallah, la ilahe illallah demekle diyor, bu ilimleri diyor. Sultan ulema-i derken bunu anlatmaya çalışıyor. Sen kimi kimle mukayese, sen şeyh beğenmiyorsun, sen tarikat beğenmiyorsun. Eğer bu bir at varsa, tarikatı yamuk yumuk yedir, tamam benden dalgıda vur ona icabında. Ama, ama bir çuvalın içerisinde bir tane çürük elma var diye, 300 tane elmanın biri çürük diye 299 tanesini çürük görmenin mantığı ne? Mantığı ne? Şimdi inkarmada oldu. Halbuki ikram esastır. İnkar ise nedir? Bir inkar sonra gelir, bir insan acına olamadığı bir gerçeği duyduğu zaman, eğer itirazda delili yoksa, hakkı yoksa, yeteneği kabiliyeti yoksa, ikrarla yola çıkmalı. Kabul etmeli. Aa, baktın ki inkara takat yok. Eyvallah kafanı bük de Şimdi öyle değil. Şimdi inkar, arka çekmak, git kafanı onlatmadı oldu. Bu kafa ne iş görecek? Bilmiyorum. Allah böyle işlere, peki böyle yamuklara maruz kalmaktan bizleri peki masunu mahfuz eylesin. <gülüyor> Mühidin İbn Arabi Kudiz etsin o. Müspet ilimlerde, zahiri ilimlerde bir numara olan Ebu Bekir Razi tarikata davet etti. Gel dedi şu ulemayı zahir olmaktan kurtul dedi. Geldi dedi efendim sen dedi, ee, biraz da bu tarikat ilimlerine sevri sülükte irfana talip ol dedi. Yok dedi, bizim ilmimiz tamamdır dedi. Bizim elimizdeki kitaplar bize yeter eder vesaire vesaire dedi. Ya yazma etme dedi. Senin bildiğin bilinmedin mezara kadar gelir dedi. Mezardan öpeye gitmez ağzı bal yesin. Gözünü yağına yediğim adam. Kut bize Ne güzel söylüyor. Hmm. Neticede olmadı. Gelmedi Ebubekir Razi. Halbuki Ebubekir Razi'nin mesela elimiz el diye tıbba dair bir kitap var. On cid sadece tıbba dair yazmış olduğu gibi on cid. Öbür fizik, kimya bilmem ne vesaire. Oho, oho. Bilim bitmiş adamdı yani. Ulema-i zahir buna amen. Neticede, Neticede cem bir tarikata. Bu işte kat ilimlerine heves etmedi. İlman araydı bana dedi ki, bak edin. Sana bir şey söyleyeyim dedi. Eğer sen ehlullahın, bu Allah dostlarının yoluna intisad etseydin, bu kat ilimlerine peki aşına olsaydın ne yapacaktı biliyor musunuz Geçici bir süre, geçici bir süre, geçici bir süre, sahip olmuş olduğum bu alet ilimleri var ya, Arapça, tefsir, adet, fötö, bilmem ne vesaire, bunları geçici bir süresinden alacaktık komple. Seni sıfırlayacaktık diyor. Sonra sana bir yükleme yapacaktık diyor kalp ilimlerinden. Ondan sonra senden aldığımız o ilimleri tekrar sana verecektik. Ha bu arada ne oluyor Ahmet? Bu arada ne oluyor Ahmet'im? Eğer bir tahtada yazılar varsa veya bir kağıtta yazılar varsa, bak şurada bir sürü yazılar var değil mi? Sen buraya başka bir şey yazamazsın, yazamazsın buraya. Burayı kilmen lazım, ondan sonra yeni bir şey yazasın. Bir anda adam var, adam organizasyona dokuluyor peki. Adamın yani bir EG'sini çekiyorlar bilmem ne, elektrokardiyakasını çekiyorlar vesaire. O eski halde bir çıkartılıyor, yeni bir hale sokuluyor, ona yükleme yapılıyor, ondan sonra alınanlar alın tekrar oraya yardım ediyor. Adamın kalbini çıkartıyorlar, müdahaleyi yapıyorlar, ondan sonra seni dikiyorlar, ilaçlıyorlar vs. Kapatıyorlar gibi adam, önce bir ameliyattan geçiriliyor. Neşbitte diyor ki, Burak Kudüs'e romluyoruz dedi ki, neler lazım gel, gel, gel, gel. Sen ulema-i onun yoluna in hitap et, diyor. Onların ilimleri hem kafa ilmi hem kalp ilmi diyor. Gel yavrum ürkme bizden diyor. Biz seni gibi nice bakırları altına çevirdik diyor. Biz bakırları altına çeviren süren evlen mütevazi kimyagerleriyiz diyor. Tabire bak tabire. Kimyager. Heyrullah kimyagerdir peki. Ulema-i zahir ise fiziksel anla anlar yani gibi diyelim. Fizik maddenin kütlesiyle uğraşır. kimya ise maddeyi oluşturan elementlerle, unsurlarla uğraşır. Birisi görünen tarafla uğraşıyor, öbür taraf görünmeyenle uğraşıyor. Görünmeyen tarafla uğraşan, görünen tarafını zaten bilmiyor ee, çoktan yuttu gitti. Davranan Cezayir Rumi ne güzel söylüyor: Mal zikur al, mal zikur al, var istiqamat berseki onda daktim. Mevla'nın dostları diyor, Kur'an'dan, Kur'an'ın, özünü aldı, özünü, özünü, özünü aldı, özünü, özünü. Porta canı sıktı, sıktı, sıktı suyu çıkarttı. portakal can suyu için zaten yedirmiştir neyse. Evet, mazi Kur'an, mazi Kur'an da ıştın, üstü puanla da ıştın. E, Kuran'daki ayetlerin teybih, kemiklerini hissediyoruz. affedersiniz, havhavlara atırtıyor. Havhavlara çok yani ağır bir teşvik bu. Yani alimlik kökülemiyor burada. Ama Heylullah ulemay Rasihun'un ilminin yanında ulemay zahir ilmi, 100 bin gros tonluk petrol sankeli geminin yanında sandal gibi kalır demek istiyor. Sandal bile olmuyor demek istiyor. Ayetlerin bir bakan tarafı var, bir bakan tarafı var. Ha ı zahir diyelim, dış cephesiyle, nazara yansur-ı kâle yekûl-ı iş anlar gider diyor. Anlar ve lakin bir de ayetlerin arka planı var peki Veyahut da müteşafi ayetler var. Manazda herkese şık olmayanlar vesaire vesaire var. Biz Kur'an'dan diyor, Kur'an'ın sözünü aldık diyor. Geriye kalan ayetlerin de kimliklerini vesaire, köpekler atıp diyor. Bu türüne vakıf bulamayanlara yani hav ee, hav diyor, afiyet olsun diyor. Muhammed Ikbal Pakistan'ın büyük adamı. Ne güzel söylüyor. Hayatta ilk kez ezberlediğim parça şiir budur. bu okuldayken ezberlemiştim. Hâle de unutmadım erzamdirilla. Böyleki zimenter sofî yar molla selamî ki peygam mi kude gûftent mera. Ve tevili şan der hayret endok. Oda ocebriyî o Mustafa. Ra. Benden Nerdenin dostlarına. İlm-i yani rafik sahibi olan, ilimlerde rusuk sahibi olan, derinlik sahibi kafa ve kan bilimlerine aşina olan Mevdan'ın dostlarına diyor. Yüzlerce binlerce selam olsun diyor. Onlar var ya onlar, onlar Mevdan'ın öyle hak dostları ki, öyle hak dostları ki, öyle hak dostları ki, gerek Kur'an-ı Kerim hakkında yaptıkları izahlar, sevgilerin gerekse efendim, peygamber efendimin sünneti hakkında yaptıkları izahlar o kadar enteresandır ki, o kadar acayiptir ki onların yaptıkları teşkiller, yorumlar, izahlar var ya mübalağa mantığıyla söylüyor E, ee, Muhammed Mustafa'yı da hayrette bıraktı Allah Celle cenab da hayrette bıraktı ya oğlum nereden buldun bu manayı ya diyecek kadar Mevler bile şaşırdı kaldı. Hani mevler şaşırmaz da adam artık yani fiilen mev tutmuyor pekâramın. Ağzından dediği kulağa duymuyor yani. Şaşırıyor. Ama adam mev mesajı veriyor mu? Veriyor. İmamı tuttuğunun 900 binci kitabı vardı. İmam nehile bin 800 kitabı vardı. Bak, ha, bu adam nerede kalıyor? He? İmiz dahi de kalıyor. Hala bu adam kabukta kalıyor. Canım şimdi. Din adına ne soysuzlukları yapılıyor, ilim adına ne soysuzlukları yapılıyor, hangi adım ya? Sahtekarlığın manası yok. Şeyhülistan Mustafa Sabri Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Allah zahidür kevseri. Yani adamın sırfası duruyor ya. Bu nedir bu ya? Yani i̇nsanlısın, menet misin? Desin Allah aşkına. İnsan duruyor. Emin sana çocuğa diyor ki, Allah selamet versin, şifalar versin. Ona da sevdiği Eczer'de okurken dedi, bir hocamız terste aynen şöyle söyledi, çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. dünyadan ilim gitmiştir. Bu söz, yani 60 sene önce söylüyor, ilim dünyadan gitmiştir, bir dakika, bir dakika dedi, yok. Gitmedi, henüz iki kişi hayatta dedi. Bunlar var olduğu müddetçe efendim kendi dünyada ilim var diyebilir. Birisi tokatlı Şeyh İngiltan Mustafa Sabri Efendi, Aleyhi Rahmeti ve Alkufan, öbürü, Peki Dürceli e, Şeyh Muhammed Zadur-i Kelperi, bu iki Osmanlı, dünyada var olduğu müddetçe yine ilim var. Ne zaman ki bu ikisi haksa Mısır'a gittikleri zaman Mısır'daki bütün gazeteler Mısır'ın üzerine iki tane güneş doğdu diye haberler maverlardaki sürü manşetten gitti. Öyleydi. Şimdi bu adamlar tarikası değildi. Tarikası değildi. Kare. Öyle yani her gün belli bir serin işte rabıtaların olan insanlar değildi. Ama ama ama ulemay zahir ama ulemay zahir ama. Düşük işin bunlardan da öte olan. Bulemayi Rasulum var diye Cuma Rabbi Nikud diye söylüyorlar. Dilibini bunlar bunlarmaya katlıyordu. Abin Han cennet mekene tarafındaki 360 tane alim konsiği vardı, komisyonu vardı. Bir meselesini şeriata efendim yani uyarı var mı yok mu vesaire meselesinde bir istişare içerisinde olmuş olduğu olmuş olduğu 360 tane alim vardır ulemayı dahi ulemayı rasıbı daha yukarıdan gidiyor ulemayı dair kitaplanmış diğer e, yani anlar onun ilmi zamanla mekanla mukayyette, işte işte yani konunun asıl nirengi noktası burası Kitaplarla meşgul olmak suretiyle kâle-yekûlü diyen insan zemanidir, mekanidir. O adamın ilmi zamanlıdır, mekânlıdır. Amma ulema-i râsuhun mi iziniyse lâ zemânî mekânidir. Onun ilminin zamanla, mekânla alâkası yok dedi. Sultan Osman Râdâni bir mektubunda neler gördüm ben neler de yani yazayım mı bunları diyorum acaba, yok yazmayayım yazarsam dedin, bu sefer belki engellederim, karakçıyım olmaz, ilerlemez. Niye? Çünkü ben bıraktım Mevla'yı, eğer işte o ilimleri ben yazmakla oluyorum diye, mazdivaya takılır diye korktum, yazmadım diyor. Ve ben ittikametten ayrılmadan dosdoğru Mevla'ya doğru yürüdüm gittim diyor. Sonunda diyor, sonunda diyor, o yazmadığı ilimleri de, belki duymadığım ilimleri de hepsini bana toptan verdiler. Böyle bir trafik çalışıyor dünyada, az kardeşim. Zahmetli Abdülfesler ve Kudca Hoca, Allah kanıyken rahmet eylesin, Suriye alim, Riyaz'da vefat ettiler. Kütüphanesi hala duruyor, 29 binciz. Buna alim diyoruz tamam mı? Buna alim diyoruz, ulema-i daha önden gidiyor onlar. 360 çeşit bileceksin alim olacaksın. Ondan sonra ikinci adımını belki, e, ulema-i razıbın almak için belki atacaksın. Öyle bir çıta geliştirmiş İslamiye. Evet. Sizleriniz ilim sadece kitapta, kitaptan vazgeçemem eyvallah ama sadece kitabın yeterli olduğunu savunan doğru. Bu cahillik olur bu. Allah Celle Celaluhu kaybettiğimiz bütün değerleri tek tek elde etmeye bizleri muvaffak eylese. Evet. Mamış Şahani Minelik-i Burası'nda buyuruyor ki Aynı İmam Rabban'ın buyurduğu gibi 103 kitabın ilmi 104. kitap diyelim Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Eyvallah. 220-3999, yirmi üç, dokuz, yirmi üç dokuz, peygamberin ilmi Muhammed Mustafa'da mevcuttur. Yüz kitabın peki ilminin toplamı toplamı peki eee yüz kitap Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Harikdin Razi Rahim Teala buyuruyor ki bu diyor efendim 100 kitabın artı 104 kitabın diyelim, ilmi Kur'an'da mevcuttur, razi ekliyor, buyuruyor ki Kur'an'da bulunan ilimlerin tamamı ise sadece Fatiha suresinde 7 ayetle mevcuttur buyuruyor. 7 ayet Elhamdül Rabbül Alemin Sadece Kur'an değil, peki ya Kur'an'da önceki ilim, da ilmi Fatiha suresinde mevcuttur diyor. Neticede razı biraz daha ileriye zorluyor, meseleyi diyor ki, Fatiha'da bulunan bütün ilimler Bismillahirrahmanirrahim'in içinde mevcuttur diyor. Biraz daha oza kalıyor, ondan sonra Şehrani devam ettiriyor. Mami Şehrani buyuruyor ki, Üstadım Ali'l-Havaz diyor, cinç ulema-i bir numara bu adam. Hem şeriat ilimlerinde yani süper, hem de kafaylarında süper, hem de kalp ilimlerinde süper. Benim üstadım var ya Ali'l-Havaz, Ali'l-Havaz, bu adam öyle bir ilim, e, nasır, ehli kal ehli dil bir adamdı ki diyor, maneviyatta, seyri sülüfe, şeriat tarikatta öyle münsazdı ki diyor, yani Kur'an'daki bütün ilimleri, ki yüzde tutabı ilmi var Kur'an'da, bütün ilimleri B'nin altındaki noktadan da hiç kalabilir diyor. Bunun için de bugün kavrayın kaç kişi? Nerede kaldı böyle olmak? İspatını istiyorsan git, İsmail Hakkı Burusevi'nin dair yazmış olduğu iki ciddi kitabın cildin, cildin, cildin, cildin, birinci cildinde cildin, cildin Burusevi onu da anlatıyor. Elif'i mana verilir mi ya? Bana ya mana verilir mi ya? T'ye, T'ye, Y A'ya mana verilir mi ya? cimin manası ne? Ne bileyim ben ne? İşte C'im gördük, işte C'im deyip gidiyoruz daire. Gitsen İsmail Akın, Brusev'inin peki divan'a bak. Nasıl o 29 dokuz harit ve otuz harika mana veriyor? Herif neyi ifade eder? P'yi neyi ifade eder? Bazıları da kalkıyor diyorlar ki benim işte kuru fiilik yaptı, asılsız masızı. Sen asılsızsın hemşehrim. Senin kafan ne bastı şimdiye kadar ki peki itiraza mekanı buluyorsun? ya günümüzde günümüzde ne oldu peki? İnkarma da oldu. İkrar değil. İnkarla da oldu. Yani bazılarını o kadar haddi aşıyoruz ki yani bir taraftan peki ne olur bana bir toka çak gibi karşısındaki adama vesaire. Bunun ne manası var? Hele evet, tefsiri kemir sahibi razı diyor ki ben bu kitabı niye yazdım, bu tefsiri niye yazdım biliyor musunuz? Niye yazdım biliyor musunuz? Sen Fatiha'da on bin mesele vardır diye iddia ettiğim zaman alimler işte evet benim halime konuştular atma ya o kadar da olmaz ya bilmem ne şu bu vesaire vesaire diye sen diyor söz diyor Fatiha suresinde on bin mesele var, on bin hüküm var onu ispatlamak için ben bu e, Fatiha suresini tepsiye yarısenedim 236 sayfa affedersiniz tanedenle sonuna kadar o sureyi okumak gibi olduğunu Hatta bir hesap yapıyor, diyor ki vazgeçtim, vazgeçtim, on bin mesele değil diyor, on bin mesele değil diyor. Fatiha'da bir milyon mesele var diyor. Gökte gördüğün yıldız var ya, senin gördüğün direkt küçük değil. Sen o yıldızı büyük göremediğinden dolayı o yıldız sana küçük gözüküyor. He. Ee? İlim gurur yapar. Efendi baba ne söylermiş? İlim esbabı Tuhuyan'dandır. Al olur ulema-i zahir vesaire. <gülüyor> ee, nefis yuktu seni. İbazı Tuhuyan'ın münazahatı inkarı. Gece bitirdin seni. Kalbuna döndün. Sen gene hala diyorsun. Kral benim vesaire. Bunun manası yüksü. Mevlana Kudüs-i Sırr'un. Meslebi de buyuruyor ki. Efendim, yağmur yağdı. Yerlere çamur oldu. Efendim işte birisi çamura bastı. Çıkarsa ayakabısına orası böyle çukur kaldı. Güneş doğdu, sular çekildi, orada çukur kaldı. Bir katır geldi, afedersiniz, Tam daha o çukura işedip orayı işte sildikten göl yaptırmıyorum. Neticede işte bir rüzgar etti, yaprak düştü. Tam o sildiği üzerine siz Eğer sonra bir sinek geldi, yaprağın üzerine konuk kondu. Hafiften de birler sen var bir rüzgar etti. Şimdi böyle yaprak sallanıyor diyor. Sinek de yapılan işler diyor ki, o var mı benden daha şahane kaptan? <gülüyor> Ulan avkın üstünün idrarı lan! <gülüyor> Günümüzün işte, dini bir insan hakkında konuşan bazı cevap maalesef, bazı cevap işte o sinek misali. Altını yok adamın döşemesinin tahtası yok. <gülüyor> Davana bakıyorsun, kiremi diyor. Cam yok, yok, kapısı yok, bacası yok vesaire. Ne mi ya? Allah Allah. Buna sahtekar bile dermez. Sen bir defa tenlerde ve özde bu işini de, onu bir görmek istiyorum. Ahmed bin Hamdullah Allah Teala ne? Peki hayat ne? İlimle geçti ya. Hep <gülüyor> <Evet, gülüyor> ilimle. Onun bilmediği hadis hadis değildir. Ulema öyle söylüyor. O eğer yani bir hadisi bilmiyorsa öyle bir hadis yok demektir. Adam o kadar otoriter, o kadar uzman o konuda. Ama belki harit muhasibi sevmezdi, sevmezdi. Harit muhasibi kafa ve kalp bilenlerde süper. Zamanında evlisinde cemaat reisi var, nasıl, nasıl, nasıl ortama hakim olmuş adamlar? Koca ülkeler bunlardan soruluyor. Ama Ahmed bin de sakmıştı buna. katip Bağdar diyor ki, Ahmed bin i Hanbeledir ki, Efendimiz Hazretleri ile konuşmayın. Gidelim ondan sonra, bakalım haline vesaire. Ondan sonra notu verirsin, ya Ahmet, ya Ahmet dedi, bunlarda delilir işte. Tarikat gücünden, teşkil çekerler vesaire, ilimde bir şey yok vesaire. Ya sen şimdi bir kirli olma. Sen gidelim dedi. Bir bakalım dedi. Ondan sonra sen kararını verirsin. Hadi gidelim biz Gittik yolunluk tepkisine diyor. Baktık ki halis muhasebi Muhasibi birlikte birbiri yatsı namazını kıldı. Yatsıdan sonra peki bir mürit aşkeri dokudu. Biz üst kata çıktık dedi. Oradan biri dinliyoruz bakalım ne yapacak şimdi bu. Cehalet mi ortaya koyacak yoksa ilim mi ortaya koyacak? Heticede halis muhasebi bu fizikleri de o. Başları efendim o okunan haşveri ve mana vermeye. Ahmed İbn-i baktım böyle sallanmaya başladı. Ve eyalamadı, gül yıkıldı gitti. Devredi. Sonra bir müddet sonra ikaç ettim ona. Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri ne oldu sana? Ne, ne demeyin? İşte baygınlık getirdin, çevredin mesela. Haklı mısın, usta mısın? Ne yani? Yok, yok dedi. Bu adam dedi bu ayetlerin bana verirken dedi. Bu söyledikleri nereden buldu dedi benim bilmediğim adı şerif yoktur dinlemediğim ulama yok dedi ki yani ee, yazmış olduğu kitap zaten ilminin ee, gazaretini yani birikiminin nedenli yüklü olduğunu gösterir müsnedi Peki. bununla birlikte bu adam nereden konuşuyor nereden konuşuyor nereden konuşuyor verdiği mananın güzelliği karşısında kapatsam daraldı beynim üzüldü. mecbur mecburen yere düştüm diyor ulema mai rasikonu bu ne diyor? Bir neferin diyor. Mesela diyor ki maracel bahrine yeskiyan deyilur <gülüyor> ma garzahu la yebghiyan. Elullah'ın bir anlayışı var burada, bir de ulemayı saidin bir anlayışı var burada. Ulemayı said diyor ki o sadece kitapta kalmış, öteye geçememiş yani. Duvara kadar geldi ama duvar arkasına sıçamayan hali diyor ki iki taraf deniz karşı karşıya gelir. Ondan da bu denizin, bu denizin dalgası buraya vurur, öbür denizin dalgası buraya vurur ama yine birinin suyu öbürüne karışmaz değil mi? Doğru. Bugün hakikaten öyle yani. Bakın Karadeniz'in suyu Marmara'ya gelsin, Marmara'nın suyu Ege'ye gelsin. Ne bunun suyu oraya gidiyor, ne onun suyu buraya geliyor. Allah-u Teala araya şöyle, öyle işte diyelim bir bulanık bir su koyuyor bir yerde. Yani hiç kimsen, hiç kimsenin taşına geçmiyor. Denizlerde peki böyle bir kanun var bu mâne Allahu Teala teması böyle buyuruyor. İki deniz karşı karşıya geliyor. Biri öbürünü vuruyor. Ne onun suyu ona karışıyor. Ne onun suyu ona karışıyor. Arada bir perde var diyorlar Cellece. Doğru mu? Doğru. Ama Seyyid diyor ki مَرَجَنْ بَحْرَيْنِ يَلْتَقْيَانِ بَيْنَهُمَا فَرْزَهُ اللّٰيَبْغِيَانِ Hak bir deniz diyor. <gülüyor> Batı bir deniz diyor. Hakkın dalgası batına vurur. Hak batına karışmaz. O dalgası gelir, hakkın derecine vurur. Belki odana karışmaz diyor. Gördün mü bunu? Gördün mü? Bak birine kadar fakir kalıyor. Öbürüne tühür aldı gidiyor. Vallahi la ki la buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenlere erceğe müjdü. Onlar bilir ama biz anlamıyorsunuz bey cenab-ı hak. Takav kupir hiç bu la mahraz konun ne yani? Vermiş olduğun mana ayetin zahir manasından tertip düşmeyecek. Tertip düşmeyecek kesinlikle. Şimdi savaş yapıyoruz, savaşta vuruluyoruz, ölüyoruz. Şehit biz Allah'a lütfüyle şehidiz. Mana o bu, bu bu evet doğru, eyvallah. Ama Babanağ juani ta'abi laet ediyor ki Babanağ juani, nah juanız. Sultan Fatih'in zamanında Anadolu'ya geldi, Nasreddin Hoca'nın memleketi Akşehir'e yerleşti ve bir Kur'an tepsiri yazdı. Katip Celebi Keşfudunda diyor ki, hiçbir kitaba bakmadan Elhamdülillah Rabbil Alem'den başladı, Müneccid-i Ben-Nas'tan çıktı, tamam mı? Alan kitap yazıyor, bir tane kitaba peki, efendim bakmıyor, ya kitap mı yazıyor yoksa ona kitabı yazdırıyorlar mı? Yazdırıyorlar, yazdırıyorlar. O ise buraya mana veriyor ki Allah yolunda e öldürülenlere dedi ölü demeyin derken demek istiyor ki tezke-i nefs ile, tasfiye ile yani işte tarikatla, zikirle, zikrullah ile rabıtası, murakabesi vs. vs. bir sürü tarikat işleriyle birlikte Merva'nın yolunda yürüyen ve nefsi ölen, nefsini öldüren insana ölü demeyin diyor. Asıl Evliyaullah, Mevla'nın dostu peki biridir de, amaç anlamaksınız ki kim demiş efendim hasta, hasta sensin sen, onlar hasta değil. Arabanın diyelim mesela kaputunda biraz bir eğrilik büyüklük olsa bu araba peki hasta, git mi diyorsun araba gene gidiyor elhamdülillah. Ama ne olmuş net bekledikler, bir şeyler etkisi, düzgüldü vesaire, olay budur ama bir de bazen öbür yüzünden bak, onlar zindedir, zinde. Ben, Hı. hani mecazen hastadır diyoruz, eyvallah. Hı. Ama vela genç, bu bir baktığı zaman hasta onlar değil, hasta biziz, biz. Hı. Hı. Hı. Allah derdeler de, de, düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffat eylesin. Hı. Hı. Yani sıradan alan bile bunu biliyorken eskiden bugün, ulema bile hala buradaki ciddiyeti anlamış değil. Bir tane muz var. Bir tane de yapay. Suni plastikten yapılmış muz var. Elma armutlar var. Yani işte yapay süs ya çiçekler var ya onlar bizden. Ha bazı ilimler var böyle benim yapay yapay. Nedir yani? dalından kopardın elma değil veya muz değil ya muz kokusu verilmiş, elma kokusu verilmiş ama yetene kardeşim lahtik tamam mı? lahtik ha ilminde böyle lahti var ama peki sanki efendim gerçek ilimmiş gibi gözüküyor hangi ilim? ki ilim misal eee ya insan lahti'ye peki yani e, muz der mi? gerçek muz der mi? elmaya peki yapay elmaya hakiki elma der mi? yok oh, Dememesi lazım. O misal bugün yapay suyunu bilgisayarım varsa ben alim oldum. Ben iki kudu kitabım varsa uçtum gittim vesaire vesaire. <Gülüyor> Biraz sonra sürecek sultanımızı giderse. Kimisi hidayeyi kendisine şef edilmiş. Kimisi peki usulü perseriyi, ihaneti mezhebinde bir numaralı usulü fıkı odur. Birinci numara. Peki bunları kendisine üstad edilmiş vesaire. Ah ah. Ama bunların faydasını inkar etmiyor, bunların gereğini inkar etmiyor Rabbani. Bunlar lazım ama burada kalma, kalma, kalma, kalma. Sen şimdi mesela ilmel yakın var, aynel yakın var, Hakka yakın var. Üç bilgi mertesi bunlar. Üç bilgi mertesi. İlmel yakın ne ya? Tamam bak kitaplara birer satırla e, izahını bulursun. Ama Rabbani ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor ilmel yakîn aynel yakînden, aynel yakîn asker yakînden ayırmak için 17 sene düşündüm diyor. 17 sene düşündüm. Memuradvan'ın bir kitap yok muydu? Tükürüğünü yediğim adam. Bak, anlamıyorsun, anlamıyorsun. Anlamadığın için kalkıp gidiyorsun istedik buradan. Veya çok uyuyorsun değil mi? Ne kadar üzüldük görüyor musunuz? Büzül büzül büzül büzül, balon şişmişti böyle ondan sonra havası kaçmaya başlayın cepheye ki, balon e, ne oluyor böyle büzülmüz büzül, işe yaramaz bir hale düşmüş gibi oluyor falan filan. Bu işlerde delikanlılık lazım delikanlı, kocakarı gibi ağzımız bu furnumuz hani akıl geçer fiziğinden bu iş gitti. Şevvet aslına geldiği zaman dünyanın lezzetlerine geldiğimiz zaman hep delikanlıyız. Tabii ki yani anlam yok demiyoruz. miyorsunuz? geldiği geldiğimiz zaman ya e, almıyor kafam, çalışmıyor bilmem ne vesaire. Anla ve, lakin geçmiş yaşındaki hanımın ölse, hemen uçaklarına beni evlendiriyor. diyorsun. Ne olur sana peki? Üstelik her şeyden düştün yani. Pilotun zayıf olduğu, araba çekiyor bilmem ne vesaire. Evet, evet. Bizlerin süsrebildiği kadar. Evet, evet. Ee. Ya avucu sarmakta beni ya vesaire falan filan. E o işlere çalışıyor. çalışıyoruz peki. Bu işe ne oluyor ondan sonra? Yo, dünya yedi bir şey değil. Cenab-ı Hak Mahfud'u mahfuz eylesin. Erzurumlu şair Emrah ne güzel söylüyor değil mi? Bak şair bu adam. Bu adam tüyün çobanı ama nereden kesiyor? Şimdi bırak eskini ulemasını, ulemayı zahirini. Bırak ulemayı rahatsız konunu. Bana bir tane ya bana bir tane diyin mesela bir Emrah gibi ab yapıtız zengin bir adam göster peki Baba Sümani gibi aşık göster. kızlar görmekten vazgeçip duyan kim peki bunları kaç tane mi duyuyor peki o kadar zengin ki bizim marketimizde olmayan yok ama gelip de birbirine bile bakmaya bakmayan, tenazletmeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İksiri azamdır nutku ehlullah her nefes tağa ki kimya ederler hakna saramdan olanlardır aga velakin surette ihfa ederler vallahi hakaretler deriş Allah'lara gönle abadiken arifallah var isteyen bir onlara mürte gönülleri ihya ederler emrani cahdeyle hale-i haleyle kale-i olandan insinfan eyle bak kale-i ekulü diyenden kaçtı ya kaçılır mı kardeşim ama adam nasıl bir kuyu bulduysa o kuyunun suyunu sattı arz-ı öbür kuyuların sularına bakmıyor Emrohi gönlün halihali halihali kal ehli olandan dil dil bana yine erenleri burada intikal ey lala seni dawatullah mevla ederler seni dawatullah mevla ederler emro sağete taraffa ben veli misin ya? Kusur etmiyorum. Bir kardeşimiz geçen hafta bir soru sordu. Burada cevap vermeyi unuttum. Bir Müslüman baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne demek diyor? Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İtteki bu konu dışı bir şey şimdi. İtteki bir adam geldi. Müslüman bakarken Allah'ın teyk nuruyla bakar. Müslümanın batışından sakınır diyor peygamberimiz. Kardeş diyor ki bu ne demek hocam diyor. Bak, yemin efendim bir şey söylendi. İmam-ı Rabbani buyurdu ki, nefsi emmare, dört tane o karakter var ya, o benim yani siyah leke, ibad-ı tuğyanı, münazahat-ı Bu dört tane nefsi emmare ve bu dört özellik olduğu sürece, tamam mı? Müslümanın bütün ibadetleri surette kalır. zahirde kalır. Hakikatte bir şey arama. Arama. Arama. Resul-i Ekrem, buraya şimdi yani altını sivit çiğit. Resulü Ekrem sallahu buyuruyor ki bir Müslüman farzları yerine getirmekle Mevla'ya yaklaştığı gibi hiçbir şeyle Mevla'ya o kadar harika yaklaşamaz. Farzlarla yani çok mükemmel yanaşıyor ve yaklaşıyor kul Rabbine. Evet. Nafilelerde de, demin ki bahsedi de mesela hocam anlattı burada. Nafilelerde de insan öyle bir makama gelir ki artık Cenab-ı Aziz Cezve Celaluhu Cez Cez kulunun gören gözü olun. Soru soruna artık dikkatli mi şimdi bak? nafilelerle, nafilelerle peki bu öyle bir çıtayı yakalıyor ki artık onun gözü sanki onun gözü değil o Mevla onun gören gözü oluyor gören gözü oluyor peki duyan kulağı oluyor tutan eli oluyor, yürüyen ayağı oluyor artık sen bakmıyorsun Mevla bakıyor, sen duymuyorsun peki Mevla duyuyor, sen tutmuyorsun Mevla tutuyor, e, sen yürümüyorsun Mevla yürüyor, yani gözün Mevla'nın olduğu Allah Teala'nın peki gözü kulağı yoktur senin görevin gibi ama bu ne demektir? Bu ne demektir? Mevla sen bakıyorsun ya, sen bakıyorsun ya. Sen sen baktığında Allah Teala bakta aynen seni gibi görüyor. Aynen senin gibi görüyor. Veya sen mesela kimsenin duymadığı bir takım şeyleri duyuyorsun. Ha eyvallah. Mevla da aynen onları duyuyor. Sen tutuyorsun ya mesela eyvallah. Mevla tuttu ailen seni gibi tutuyor. Şimdi Mevla bakmıyor sen bakıyorsun. Allah Celle Celaluhu bakışı nasılsa senin bakışında ailen böyle oluyor. Diyelim mesela, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cabir-i mi Abdillah ile radıyallahu anh ile yan yana yırıyorlar. Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'e diyor ki, Cabir gökyüzüne bakıyor, bakıyor, o gökyüzünün noktada kaç tane yıldız var? Cabir-i mi diyor ki, al sana ya Resulallah, Resul-i Ekrem'e neden bakayım, bir bakıyor? Resul-i Ekrem diyor ki, al sana yapıyor, on bir tane var diyor senin görmediğini görüyor. Gibi Cenab-ı Hak bakışlarına en harika mahkez olan, aynı olansa resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gözle yani bakar diyor. Kim? Hangi mümin ama? Kamil mümin. Mutlak Kemal'e masruhtur. resul Ekrem mümin diyorsa, Öyle yarım yamalak bilmem onu Ondan sonra ise işte arızalı bir müminden bahsetmiyor. İdial bir Müslüman nefs-i Enmar'ın dört kötü huyu eğer bizde hala var ise bu bakış yani bizde tam değildir, eksiktir. Ama nefs-i Enmar'ın dört kötü huyu zümparası olursa, o zaman peki. Sen Cenab-ı Celle Celalun her türlü kemalatına, tecrütü yüzyatına, tecelliyatına mahket oluyorsun. Aynanın yüzünde eğer toz leke olmazsa güneşin işini komple yansır ayna. Ama aynanın yüzünde eğer bir takım lekeler var ise yansımak kırık olacaktır, eksik olacaktır. Bu aynen böyle yürür gider, hariket ve tasavvurta. Bir örnek vereyim sana, Aziz Osman radıyallahu anh'a iki tane sahabe geldi, bir, isim, bir ismini söylemeyin, olayı o yaşadı. Hacı Osman radıyallahu onlara şöyle baktı, dedi ki, sizin efendim yani birinizin gözünde zina görüyor görüyorum dedi, mamut bir şey bakıyor bunu. Sahabeler yolda gelirken gözü bir, bir kadına şöyle bir dokundu geçti ve Aziz Osman radıyallahu anh'a yakaladı, dedi ki, sizin birinizin gözün Ben dedi, zina izi görüyorum buyurdu. İşte bu. E nasıl oldu yani? Sen de o Hazreti Osman, sen de peki Allah'ın nuruyla bak. Mevlana cennet Rumi Kudditesiz bir buyuruyor ki, buyuruyor ki, Mevlana'nın dostunun Allah'ın nuruyla bakan insanın diyor, kokusu bile Allah kokusu duruyor. Ne güzel söylüyor. Şey yani şimdi Allah'ın kokusu, bizim bildiğimiz manada Allah'ın kokusu yoktur. اما اناس كردي انا من تشبيه معقول بالمحسوس فيه قاعده vardır yani zihinsel olan, atli olan bir olayı, hadiseyi müşahhas misalle, örneklendirmek suretiyle anlasın sanatına. Binaen Mevlan'a böyle buyuruyor. Buyuruyor ki, Mevlan'ın dostunun kokusu bile kokusu bile Allah'ın kokusu diyor. Evladım, kötü oğlum, gel yanıma diyor. Kokla bakayım benim sağımı, solumu. İstediğin yerini kokla. Eğer kopladığı yerden Allah kokusu gelmiyorsa orayı kes götür diyor. O ne oldu pekimin? Resulü ekip anlattı bakışla alakalı. He buradan geç mesela. Kokusu, şusu, busu vesaire. He sultanı dediği gibi oluyor. Nefisten ne kadar bir organizasyon, değişim söz konusu oluyorsa hal ve bakışlar, şunlar, bunlar hepsi tamamen değişiyor. Ve Ehlullah der ki, Ehlullah'ın yanına giderken, Ehlullah'ın elini mi öpeceksiniz, ayağını mı öpeceksiniz, Ehlullah'a belki yani bir ünsiyette, bir muharafede, bir muhanesede mi bulunacaksınız diyor. Önce yüzünüzü yıkayın da öyle onların yanına gidin diyorlar. Ama neyle yıkayın? Terkosuyla değil. Ya Ehlullah'ın elini öperken, yüzüne bakarken, önce yüzünüzü, Allah korkusundan dolayı akan gözyaşlarını yıkayın da ondan sonra onların yüzüne bakın. Allah düştüğümüz yerden tekrar katmaya bizleri muvaffak eylesin. Sohbettir biraz fazla gidiyor ama. Yani bazı tehlikeler aklıma geliyor. Ona binaen böyle hani uzun konuşmak esareti buluyorum kendimde. Yani allah Teala bu kapıya zaman vermesin. Amin. Bir zamanlar Efendinin affedersin emriyle aburadan işte 13-14 yıl burada Efendim işte mektubat okuduk. İşte acizane hattimiz haddimiz olmuyor. Ve şahsen yani e, istiyordum ki yani mektubatı anlayan da anlamayanın da elinde mektubat olsun. O şekilde anlamasa bile hiç surette ...surette anlıyormuşuz gibi olalım diye tavsiyelerde bulundum kardeşlere, ihvana. Hani resul Ekrem buyuruyor ya, Kur'an-ı Kerim'i e, okurken e, ağlayın buyuruyor. Ağlayamazsanız da ağlar gibi gözükün diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hani araçamız yok, dolayısıyla efendim, yani e, hocam biz anlamıyoruz vesaire anlıyorum. Anlıyorum da anlar gibiyim, tamam mı? Elimizin mektubatı olsun diye... Ben de anlamadım yani ne oldu işte bir yerden bir şey etti. ilk cemaate teşvik olsun dedi ki cemaat Müslüm'ün eline mektubat olsun. Hiç olmazsa yani bu işi sevdiğimizi, bu, bu kitabı bir yar ve sevgili gibi barınıza bastığımızı gönlümüze koyduğumuzu bir görsün ya. Alem başta Mevla görsün. Sizi efendi meleklere karşısında iftar ediyor, bakın kullarıma, bak pozer sabahın, 6 saat herkes yatakta, ondan atakta, meleklerinden ben bunlarla seviniyorum, gururlanıyorum diye. Mevla'yı sevindiririm ya, vicret en azından vesaire, Allah Yalıyor, Allah. Ya, yalvarır gibi oluyordun böyle vesaire ama olmuyordu işte. Gaflet, onlansın, nefis vesaire, oradan buradan bizi duşa getiriyordu gene. Efendi buradan efendim Beykoz'a gidip tokatlı köyde... Tokatlı köyüne gitti. Orada Horasan erenlerinden Akbaba yatıyor. Akbaba yatıyor orada. Evet. Oradan böyle sıkan oluyor. Evet. Akbaba Zuharası da buyurdu, buyurdu ki buyurdu ki İsmail Adam mektubat okuyun. Misesinin elinde bir mektubat yok. Tamam mı? Evet. Burada ne oluyor ne gidiyorsa kameraya çekiliyor senin anlayacağın. Onun için yani bakın şu anda mesela bir şeylere karar vermek lazım. Bir şeylere karar vermek lazım. Dünyada en büyük ibadet karar vermektir. Karar. Karar almaktır Karar. Biz sadece şu an en aktif işimiz bu. Camiye gideriz, vaadı dinleriz ama bundan sonra peki, atıp ondan sonra bir şeye karar vermek bir peki. Buraya kadar geliyoruz fakat ne yapmayı düşünüyorsunuz yani şu an itibaren? Ya gideceğiz dışarıya. Işte lokantaya yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz veya eve gitsez kafayı vuracağız falan, ama şu an bir yere saldırmak lazım. Yani şu kadar manevradan sonra bu kadar peki harlandan sonra ulan şimdiye kadar yattım. Bundan sonra farklı olacak. deyip bir karar alabiliyor muyuz? Yok. Alıyorsa helal olsun. Olmuyorsa almıyorsa hiçbir şey. Hiçbir Allah kararsız kalın asker, ümmeti Muhammed'in matınları matınları matınları. Amin. İçibar, içibar, içibar haber.